Oh na na na na na -ya -na. Na -na -na, ya na na na na na na oh, na, -na, na, -na, -na, na na na na. -na Heyana, swapu kirepesko vokop heyana, kuinçis osvin osme yakte heyana, ya, morçis swapergova hel heyana, ona oh, na na ida hey, na naidana, na heyana, ida na na سالی سفای پهیانه بوکیش جا خان زهیانه ایدی تابان on ashkhona li Açık Dergi devam ediyor. Açık Radyo'dasınız. Canlı yayındayız ve Lazona dinledik. Marsist'ten Laz Yurdu. Ee, Marsist yeni albümünü çıkardı ve nihayet şu anda konuğumuz <gülüyor> e, Marsis'in iki üyesi daha doğrusu stüdyomuzdalar Koran Öz Yıldız, Koran Öz Yıldız ve Ceyhun Demir Stüdyomuzda Merhabalar hoş geldiniz Merhaba hoş bulduk, bulduk. Şimdi hoş konuk bulduk dedim benim. ama konuk dediğimi aslında bakmayın Çünkü açık radyo dansınız sizde bir yandan e, Ne zamanda açık destek yayınında Buradaydınız aynen, aynen. enstrümanlarla Daha kalabalık bir kadroyla e, Zaten biz de gelince hiç yabancılık çekmiyoruz Buradayız. Mekana Çok... <gülüyor> gelmişiz <gülüyor> Çok güzel o zamanlar şey yani Radyo e, yayını şenliği Olarak hı hı. başlayan muhabbet sonra nüklere bağlanmıştı diye evet. hatırlıyorum. Özgür'le, Özgür, Özgür Gürbüz'le yapmıştık evet. bu program. Evet, evet. O nükleer değişmedi hala aynı. Değişen bir şey yok ama biz bugün biraz albümü de konuşmak istiyoruz. Yeni albüm. Mayıs'ta çıktı. Evet, Mayıs ayında çıktı. Komotu Ora. Zamanı, zamanı geldi. geldi. <gülüyor> evet, bir şeylerin zamanı gelmişti. Evet. Bizim de üç senelik bir e, çalışma sonucunda e, artık çıkması gereken bir şey, hı hı. bir... Çalışmaydı. İlk albüm zaten 3 sene önce yayınlanmıştı. Evet 2009'da, 2009'da. yayınlanmıştı. Marsis albümü aynı Hı -hı. isimde. Ee, bu arada tabii ki bir belgesel müziği falan da yaptık. O yüzden biraz bu albümün kayıtları gecikti. Ee, ama sonunda geldi yani. Hı -hı. Şimdi kayda girmeniz... E Herhalde 7-8 ay öncesine denk geliyor. Ben yanlış bilmiyorsam ama performanslarda, konserlerde hı hı. zaten bu parçalar hı hı. icra ediliyordu. Kesinlikle bunları sürekli çalıp düzenli Üzerine fikir düşünüyorduk hı hı. sürekli. Kayıda 7-8 ay önce girdik ama ondan önceki o düzenleme, işte derleme, Gürcistan'a gittik hı hı. mesela. Orada çalışmalar yaptık. Bilmiyorum bir sürü geri planı var yani arka Hı -hı. planı. Hı -hı. Şimdi Gürcistan demişken ben de zaten tam oraya genciydim ilk ki bahsettiğin ilk parça. Ee... Pasta olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> nasıl nereden çıktı bu fikir yani nasıl gittiniz ve parçaların hepsi orada mı kaydedildi yoksa bir kısmımı e... anlatır ee, mısınız biraz o kayıt sürecini? Şöyle bir şey yani ben zaten yedi senedir e, sürekli Gürcistan'a gidip geliyorum Batum, Tiflis orada arkadaşlarımız, dostlarımız var. E, Onlarla sürekli bir şeyler paylaşıyoruz. İşte Lazca üzerine hani hem e, tarih, e, kültür, şarkılar e, sürekli orada bir böyle çalışmalarımız sürüyordu zaten. Bu sene dedik ki e, ya Gürcistan'da bir kayıt yapalım, orada bir şeyler yapalım. Hı hı. E, çünkü uzun zamandır gidiyoruz zaten. E, i̇ki şarkı vardı. E, bir tanesi demin dinledik Lazona. E, bir de Arjursum diye bir şarkı. Arjursum'da e, bu Batum'da bizim kardeşlerimiz var. E, Şurimşine adında dört tane e, çok yetenekli kızdan oluşan çok sesli müzik yapıyorlar. Onlarla tanıştık. Hadi Şurimşine ile bir şey yapalım bu albümde dedik. Hı hı. Zaten onların amcasının bestesiydi o şarkı Arjursum'da. Onu orada kaydettik bir bölümüne. Hı -hı. Vokalleri falan. Ee, bu Lazona şarkısında akordiyonlar orada kaydedildi. Bir şarkı daha yaptık. Orada Çonguriler işte oranın yöresel çalgıları akordiyonlar kullanıldı. Ama o şarkıyı telif problemlerinin dolayı e, yayınlayamadık. Hı -hı. Çünkü ulaşamadık şarkının e, söz sahibine. Hı -hı. Onu yakında internet üzerinden e, paylaşacağız. Küçük, küçük Hı -hı. bir kliple. Hmm. Küçük Ufaktan. bir çalışmasıyla. Bu arada albümün ilk klibi de yayınlandı. yayınlandı. Destan tabii, parçasına tabii. çekildi. Evet, Destan. <gülüyor> Hı -hı. Yani Lazon'a ve Arjun Sum kayıtları Gürcistan'da yapılıyor. Onun dışındaki parçalar... Yine bu burada hepsi evet. burada. Kalan İstanbul'da. Kalan müzik etiketiyle çıktı bu arada. Onda da ilk albümünüz gibi. Ee, bu arada biraz önce o duyduğumuz güzel akordiyonu icracısını da söyleyelim. Beşik eee Zaşbili. Doğru söyledim değil ee, mi? Biz orada beso diyoruz ona. Beso. Ee, hatta <gülüyor> ben bir lakap takmıştım otomatik beso diye. Çünkü adam e, eline o akordiyonu her aldığında e, sanki o şarkıyı çok önceden biliyormuş gibi. Hiç çalışmadığı bir şarkıyı hiç hatasız çalabiliyordu. Çok yetenekli Aa, bir. Şöyle bir ilginç bir durum var. A Adamın akordeyeni yok. Akordeyen olmayan bir akordeyeci ve bu kadar iyi hı. bir müzisyen, bu kadar iyi. Çok. Tiflis'te yaptık onun kaydını. Hı hı. Yerel bir müzisyen. Evet. Yani albüm falan yok. Yok yok. Hayır, müzisyen orada çalıyor bir yerlerde orada. Zaten orada şey var. Yani en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsi müzik sen ya. Hiç, çok ilginç bir durum var yani. Üç kişi bir araya geldi mi çok, çok sesimiz müzik yapıyorlar. <gülüyor> he, he, herhangi bir yerde hiç fark etmiyor yani. Sohbet, sanki sohbetleri oymuş gibi. <gülüyor> e, müzik de bir sohbet esasında. siz yani. Sizin için de öyle değil mi? Öyle. Siz başından e, itibaren e, bu kadar kalabalık bir grupla başlamadınız diyebiliyorum. O sohbete dönme durumu nasıl oldu grubun içinde ee, yani ilk Ceyhun'la ben başladık grube hı hı. Ee, beraber çalıyorduk ondan sonra işte e, biraz daha geliştirelim çünkü yapmak istediklerimizle e, bizim gitar ve kemencemiz yetmiyordu ondan sonra işte yavaş yavaş diğer arkadaşlarımızla tanıştık buluştuk yollarımız bir yerlerde kesişti ee, ve bu sohbet muhabbet genişledi aslında her albümde de biraz daha genişliyor muhtemelen. Yani çekirdek altı kişilik kadronun dışında uzun bir teşekkür listesi var ve yanı evet. sıra çalan müzisyenler de var. Zaten müzik dediğimiz böyle bir şey diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben müzik yapan bir insan değilim fakat sizin müziğinizde onu Aynı hissedildiğini söyleyebilirim en azından. Şimdi ben bir şey merak ediyorum size e, sormak istediğim. E, albümün içinde anonim bestelere söz yazılmış. Anonim sözlere beste yapılmış. E, zaten gelenekten beslenen, e, geleneksel Karadeniz kültürlerinin müziğinden beslenen bir yapısı her zaman oldu Marsis'in. Bir söyleşinizde e, Ceyhun sen mi yoksa Korhan mı tam hatırlamıyorum açıkçası ama e, şey demişsiniz. O kültürü yaşarken bir anlamı tüketmemek lazım. O yüzden biz beste yapıyoruz. Şimdi bu şeyi getirdi aklıma... E, Karardı Karadeniz e, isimli bir kitap yayınlandı çok yakın zaman önce. Evet, Uğur Bir Yol. Orada Aşnur Kolivar'ın e, Karadeniz Rock'la ilgili çok güzel bir çalışması var. Hı hı. E, hatta pek çok grupla de dahil hı hı. E, söyleşiler yapılmış. Orada bir... E, Noktaya vuruş yapıyordu esasında. Ortaya atılan bir soru da diyebiliriz. Geleneğin belirli unsurlarını kullanıyorlar ama bunu modern hayata uyguluyorlar ve bunu yaparken de aslında içselleştiriyor. Yeni hı hı. dönem, yeni dönemde 2000'li yıllardan sonra çıkan Karadeniz rak grupları diyebiliriz. Gelen Gelenekte daha içerden bir ilişki kuruyorlar. Hı hı. Yani şimdi bunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Sizin müziyenizde bu nereye evriliyor? Gelenekselle olan bağınız? Çünkü birinci albümle kıyasla ikinci albüm bana biraz daha sentez gibi geliyor. Yani sentez kelimesiyle belki çok oturmayabilir ama ne demek istediğimi anlatıyorum umarım ee, ne düşünüyorsunuz çok uzun soru oldu ee, uzun soru oldu da bir yerinden ben alayım bunu yani üretime Lütfen. her zaman çok fazla önem veriyoruz çünkü hani üretim olmayınca bir şey e, yaratamayınca ortada bir müzik varsa yani bir kültürün o müziği varsa o biter bir yerde yani geçmişten e, derleyip de kazıyarak bulduğumuz şeyler kesinlikle çok önemlidir ama hani bu kültür bu müzik nasıl devam edecek ee, bunun için her zaman bir şeyler üretmemiz lazım ki bu albümde de çok fazla bestelere yöneldik ee, çünkü hani giderek bir durum var bunun biraz önüne geçmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince ee, yaşlılar dillerini şarkılarını ...çok fazla konuşmuyorlar. Lazcayı, Rumcayı, Hemşince'yi konuşmuyorlar. <Gülüyor> Onları daha fazla teşvik etmeye çalışıyoruz. Demin mesela Uğur'dan bahsettik. Ee, geçen hafta Uğur'la beraberdik. Onunla yaylalarda gezdik. Ee, ve orada işte derlemeler yaptık. Orada da yine aynı şeylerle karşılaştık. Ee, gençlerin daha fazla yeni gelenlerin bu şarkıları öğrenip... ...hatta yeni yeni şeyler yapmaları gerekiyor ki... ...ondan sonra yine... Ondan sonra geleceklere bir şey kalsın. Hı hı. Yoksa hep aynı döngü içerisinde gidecek ve bir gün bitecek. Hı hı. Çünkü bitirilmeye çalışılıyor zaten. Evet aynen öyle. Peki bu noktada e, şimdi seyirciniz, dinleyicinizle ilişkiniz e, Karadeniz'de, yerelde hı hı. ve kentte işte Ankara, İzmir, İstanbul bir fark gösteriyor mu? ya bunu hani şeyden söyleyebilirim konserlerden mesela Tabii. bir örnekle gidebiliriz biz e, Karadeniz'de çok fazla konser vermiyoruz <Gülüyor> e, daha doğrusu veremiyoruz çünkü e, orada e, hani hem organizasyon anlamında problemler var e, biraz daha şeylerin gelişmesi gerekiyor bir de hani rak müzikle olan Karadeniz'in ilişkisini biraz daha geliştirmek gerekiyor <Gülüyor> daha iyi anlaşılabilmesi için. Bu da biraz zaman alacak tabii ki. Ama dışarıda mesela çok fazla konser veriyoruz. İşte dediğin Ankara, İzmir, Bursa, ne bileyim hani birçok yerde, yurt dışında. Hı hı. Tabii ki bu durumda hani biraz daha biz Karadeniz'in içine, hani Karadenizli ...ya zaten onların müziğini yaptığımız için çok fazla üstüne gitmiyoruz. Zaten bir şekilde e, hepimizin müziği o. Ve bunu daha genele nasıl götürebiliriz? Daha evrenselleştirebiliriz. Zin peşindeyiz. Hı hı. Ee, peki şimdi bir müzik daha dinleyelim mi? Aslında Olur. bu biraz önceki farklı dillerden de bahsettiğimiz zaman... ...güzel e, bir şekilde oturduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece lazıca müzik yapmıyorsunuz siz aslında. Hı -hı. Şimdi dinleyeceğimiz parça da Rumca. Sürgünü dinleyeceğiz. Sonra bir bölümü Rumca. Bir bölümü Rumca. Hı -hı. Evet. Bu da bir aslında beste Türkçe mesela. Evet. İşte söz müziği bana ait ama sonunda e, o sürgünün yaşanmışlığı var. Oradaki Rumca konuşmalar. Peki dinleyelim o zaman sonra belki konuşuruz üstüne. Yol da, yol aldık İstanbul'a Sevduğum kaldı orada da, ben vurdum dalgalara elleri ellerinde ayırdım sevenleri Sevduğum Türk illerinde, aldın hepsini geri Esti bir ahır boyra, soyduramam buralara Kesti bir ahır boyrağı soyduramam buralara Kara bulut üstümde oy sürgün derler adıma Kara bulut üstümde oy sürgün derler adıma sa sevda yasa koy bu dalga durmayacak karlar kara deniz oy ben sus hor bu türkünün üstünü de yarım çok ağlayacak esti bir ahır boyrazoydur bamburalara esti bir ahır boyrazoydur buralara Karra üstümde uy sürgün adıma, karra üstümde uy sürgün adıma. sürgünü dinledik. Komoto Ora albümünden zamanı geldi. Marsis ile konuşuyoruz. Marsis konuşuyoruz. Korhan Özyıldız ve Ceyhun Demir konuğumuz. Bu arada e, tabii grup elemanlarının da bir ismini buradan söyleyip evet. bir selam göndermek lazım onlara da diye düşünüyorum. Çağatay Kadı, Mustafa Gökay Fera, Evren Arkman ve Yaşar Kadir Baş. Yanı sıra bu albümde de pek çok müzisyenin katkısının olduğu bir albüm. Ve bu e, parçayı dinlerken bir yandan da biraz bahsettik. Evet. Dinleyicilerimize de paylaşabiliriz esasında. Biraz anlatır <gülüyor> mısınız hem bu parçadaki sizinle birlikte çalan müzisyenlerden ve parçanın hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz acaba? Bu parçanın hikayesi demin de konuştuk biraz. Hı hı. Yani bu nasıl ortaya çıktı? Kalan müzikte bir gün her zamanki muhabbetlerimizden birinde Hasan Saatık'la beraberken... ...baniden böyle arşivden eski bir e, görüntü çıkardı. E, Trabzon'da geçen işte çocukların ağladığı... ...bir sürü insanın yolda perişan halde... ...vapurlara doğru gittiği... ...işte bir papazın çocukların gözyaşını sildiği... ...bir durum vardı ve çok etkileyici bir durum. E, oradan sonra yine <gülüyor> biz dönüp Eminönü'den... Kadıköy'e giderken yine aslında bir vapurda e, kafada oluşmuş bir şarkı bu. E, onun etkisiyle benim kafamda direkt zaten bunun müziği ve sözleri üç aşağı beş yukarı oturmuş duruma geldi. Hı hı. O akşam ben hemen koşa koşa stüdyoya gittim. Stüdyoda e, şarkının düzenlemesine başladım. Ertesi gün arkadaşlarımı çağırdım. Ceyhun gel, Çağatay geldi derken baktık böyle bir şarkı çıktı ortaya. İyi de çıkmış elinize sağlık. Sonradan albümde işte... E, ...kardeş türkülerden Vedat ve Burcu e, da yer aldı. Vedat hem vokaliyle hem perküsyon çalarak. Ondan sonra Suren Asaduryan Duduk çaldı bu şarkıdan. İhsan işinde çok büyük bir desteği oldu. O sondaki sesler İhsan abinin ailesi. E, onlar uzun göllü ve Rumcaya hakimler hı hı. hala konuşuyorlar. Böyle... Evet şimdi esasında albüm kapağından bahsetmek çok fazla bir şey ifade etmez belki genel olarak ama siz, siz bir giriş e, gibi düşündüğüm zaman, hani ilk elime aldığım zaman zamanı geldi ve albümün kapağı, açılan o pencere e, belki görmüş olan dinleyicilerimiz vardır, bir orman görünüyor o pencerenin içinden. pencere açınca ormanın e, o, talan edilmiş alt kısmı. Şimdi e, neden zamanı geldi, neyin zamanı geldi diye sormak geçti aklımdan ama ya burada birçok şeyin zamanı geldi orada hani o albümde göstermek istediğimiz hani bir fotoğraf var hani herkese gösterilen her şey güzel hani çiçekler böcekler ağaçlar ne güzel kara deniz her şey ne kadar güzel gidiyor ama e, bunu söyleyenlerin e, artık karşısına çıkıp uzun gölü gördünüz mü uzun gölü son durumu nedir o yolda ilerlerken her tarafın inşaat halinde olması büyük dağların hani bütün kayaların dinamitle patlatılmış bir şekilde rezil bir halde olması o doğayı bu şekilde tahrip etmek. Hani bu o fotoğrafın geri kalanı nerede? Evet. Hani kroplanmış sadece bir bölümü alınmış Hı. o fotoğrafın. Bunu artık daha fazla insana göstermemiz gerekiyor ve bu sadece e, Uzungöl'de değil, ikizlere de, Senoz'da, Arhavi'de ve daha birçok bölgede Solaklıda yani her yerde hidroelektrik santral denilen bir katliam hı hı. var Hani bu gerçekten artık hepimizin çok ciddi ses çıkarmamız gereken bir şey ve buna bir şekilde dikkat çekmek istiyoruz tekrar hı hı. zaten bütün konserlerimizde bütün olduğumuz radyo televizyon nereden hani bulabildiğimiz bütün mecralarda ulaşabildiğimiz her yerde bundan bahsetmek istiyoruz eee bu da ona bir göndermedir. Evet. Orada albümde ilk başta Karadeniz'in o güzelim ağaçlarını gördükten sonra altta ezilmiş, büzülmüş bir doğayı görmek iç açıcı bir durum değil. Evet, o pencereyi açabilmek aslında orada, o köyde, orada yaşayan insanlar zaten bu mücadelenin bizatı içinde ama... ...bazen çok gözden kaçıyor bu durum. Görünmüyor fazla. Hı hı. Tam o taşıma <gülüyor> noktasında bence müziğin belki de hani biraz önce dedik ya konuşmaktır bir yandan da. Hani bunu da anlatabilmek e, bakımından önemli bir faktörü var ve siz bunu hakkıyla yerine getiriyorsunuz diye hani görüşümü paylaşayım. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi süremizin sonuna geldik esasında. Son bir parça dinlemek istiyorum. Biraz dinletmek istiyoruz dinleyicilerimize. Hı hı. Biraz önce bahsettiğimiz parça, albümün kapanış parçası ve belki de sizin böyle en Caza, Blueza yaklaştığınız parçayı dinleteceğiz. <gülüyor> Ama öncesinde e, konser çok veriyorsunuz. Yakın evet. zamanlarda e, sizi dinlemek isteyenler için nerelerde olacaksınız? Yakın zaman e, cumartesi günü bu önümüzdeki cumartesi günü Sophtitav e, Gölcük. Gölcük'te Sophtitav gürültü sendikleri <gülüyor> de çıkacağız. Sonrasında Sarıyer var, var Warf, e, o da daha yani kesinleştikçe duyurulacak diğer hı hı. konserler de şu an kesin olan e, Gölcük Sopritav konseri. Önümüzdeki hı. en yakın konser o yani şu anda. Cumartesi. Tamam. Çok teşekkürler katıldığınız için. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz. Son olarak eklemekseniz bir şey var mıdır diye sorayım adettendir. Eklemek istenen e, şu Uzun Göl'den bahsetmişken ben bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. E, uzun Göl gerçekten çok kötü bir durumda. Karadeniz'in diğer bölgelerinde o yapılan çalışmalar dahil. E, burada Hani çok etkili bir şey var. Bu da Trabzonspor AŞ'nin bir çalışması var. Hatta bunun için bir şirket kurdu. Biz Trabzonspor'a buradan Trabzon halkına ve o Trabzon taraftarlarına, o doğasını çok seven insanlara böyle bir şey yapmamasını istiyoruz. Ve gerçekten Uzun Trabzon'un bütün kartpostallarında her yerinde Trabzon'un simgesi olan böylesine bir yerin hı hı. bu şekilde mahvedilmesini e, önayak olmamalarını istiyoruz. Evet. Yani bize şey diyorlar işte e, oraya tura gitmek isteyen arkadaşlarımız falan oluyor. Nereleri görelim falan diye soruyorlar. Biz de Uzun Göl'ü görün diyoruz. Ondan sonra Fırtına Furtun Vadisi'ni görün diyoruz. Hı. Yani görün oraları bir bakın ne olmuş oralara falan. Çünkü artık yani. o fotoğraflardaki gibi yani, değil, değil Evet mi? değil. Ne güzel ya çok güzel yerde yaşıyorsunuz falan diyorlar. Ama hiç öyle değil artık bitiyor yani. Hı hı. Görmesini istediğimiz yerlerin hepsinde yani. bir problem var. Ve buna daha fazla dikkat çekmeliyiz. Hı hı. Zamanı evet. geldi. Teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. qui eg tu Tolleppe min und gibi ra çıkimi gur hem gibi ra Otro cuore da sprecare giù da me Si dista di mana veneri. Giù